Beliz Güçbilmez anlatıyor. Tekinsizlik Merhaba, ben Beliz Güçbilmez. Ben bir Freud uzmanı değilim. Çalışma alanım itibariyle bir tiyatro teorisyeni ve yazarlık hocasıyım. Asıl alanı ve galiba daha çok da heyecanı kurmacalardan yapılmış benim gibi biri Freud Podcast'ında ne arıyor? Buna edepsiz bir yanıt vermek istesem, Freud, Oydip Usta, Shakespeare'de götelerini ne arıyorsa onu derdim ama böyle değil tabii. Çünkü sanat özel bir bilgi alanı değildir, hakkında herkes konuşabilir, İyi ki de böyledir. Ama psikoloji ya da psikanalist kocaman bir disiplindir. Herkes sanat hakkında konuşabilir ama herkesin biraz psikanalist olması bana kalırsa gülünçtür. Peki nasıl oluyor da bu podcast teklifi geldiğinde kabul ediyorum, biraz da bunun açıklaması olacak sanırım bundan sonrakiler. Şimdi lafı daha fazla evirip çevirmeden tiyatro sanatıyla psikoloji ya da daha dar anlamıyla Freud terminolojisinin nerelerde nasıl kesiştiğini anlatayım. Özellikle oyunculuk ve rol analizi meselesi üzerinden yapacağım bunu. Sonra da kalan süremi benim tiyatro araştırmaları alanında kullanmak üzere Freudiyan bir kavramı, tekinsizlik kavramını nasıl yeniden işlevlendirdiğimi anlatmaya çalışacağım size. Oyunculuk sanatı. Çok uzun yıllar boyunca oyunculuk sanatı, karakter psikolojisi, denebilecek bir köprü üzerinden kaçınılmaz olarak Freud'a bağlanmıştır. Bana kalırsa kaçınılmazlık vurgusunu yaratan şey Broadway tiyatrosu ve sektörel sinemasıyla Amerikan oyunculuğunun etkisidir. Şimdi ne demek istiyorum? Amerikan oyunculuğunun üretildiği ve markalaştırıldığı kaynağa bakmak lazım bunu açıklamak için. Stanislavski metodunun ki adı kadar Rus'tur gerçekten Amerikan versiyonu Manhattan'daki The Actors Studio'da Elia Kazan ve arkadaşları tarafından üretiliyor ve dünyaya dağıtılıyordu önde bu oyunculuk hikayesi sürerken. Buralarda yapılan egzersizler belki de en çok Freudian bilinç dışı kavramı üzerine şekillenmişti. Burada oyuncunun bilinç dışına ulaşması ve o bilinç dışı içeriği de oyunculuğunun malzemesi olarak kullanmasının araştırmaları yapılıyordu. Buradan çıkan birkaç ismi saysam belki de bir kısmınız şaşıracaktır. Paul Newman, Steve McQueen, James Dean, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Jane Fonda mesela anlaşılmıştır herhalde ama Başka bir damardan daha söz edeceğim şimdi. Bu okuldan, Actor Studio'nun tedrisi saatinden geçmiş, bir de Amerikan gerçekçiliği yazarları var. İşte Tennessee Williams gibi, Norman Mailer, James Baldwin gibi oyun yazarları. İşte Tennessee Williams'ın Arzu tramvayındaki histerik Blanche'ı hepiniz bilirsiniz. Histeri aynı zamanda Freud'un çalışma alanlarından biridir. Bütün ya da Eugene O'Neill'ın, Elektra'ya yaz yaraşır gibi bir oyunun bütünüyle Oidipus kompleksi üzerine inşa edilmiş bir oyundur. Bunlar şu anlama geliyor, o oyunculuk metoduyla yetiştirilmiş oyuncuların kumaşına en uygun, hem metodu hem de metodu kullanan oyuncuyu parlatacak oyunlar yazmayı biliyordu bu isimler. Madem ki okuldan mezun olmuşlardı. Bu da metodun hem tiyatro sahnesinde hem de oyunculukta neredeyse başka her yönelimi dışarıda bırakacak kadar göz doldurmasını sağlıyordu. Dolayısıyla bu damar çok kuvvetlenmiş oldu ve neredeyse bir klasik anlayış üretilmiş oldu böylece. Şimdi bu klasik anlayış içinde tiyatro eğitimi yapan oyunculuk bölümlerinde de ya da sahneleme girişimlerinde de, işte kurulmuş tiyatro topluluklarında da bir oyun sahneleneceği zaman mutlaka oyuncu varsa, dramaturk ve yönetmen bir araya gelir ve bir karakter analizi yapardı. Esasen Freudian araçlara, ne tür oyunlar karşısında başvurabileceğimizi konuşmadan biliyorduk hepimiz. Yani Brecht'e ya da Oktay Arayıcı'nın, Haldun Taner'in yazdığı bir oyuna, Freud bir şive tutturarak yaklaşmazdık hiçbirimiz. Hatta koskoca bir tür olarak komedilerin de Blue Kadın dışında kalması gerektiğini hemen hemen hepimiz biliyor gibiydik. Geriye kalan, yani bütün bunların bir takım nedenleri var tabii açıklanabilecek ama çok uzar bu mesele ama bunlar dışında geriye kalan tırnak içinde psikolojik oyunları Karakteri anlamak ve nasıl yorumlanacağını sökmek için sistematik bir biçimde Freud'un kavram seti uygulanırdı. O zaman işte idler, egolar, süper egolar havalarda uçuşur, karakter deyim yerinde ise divana yatırılır, semptomları yakalanmaya çalışılır ve bilinç dışı arzularından söz edilerek karakter ve hatta reji yorumu kurulurdu. Şimdi böyle dili geçmişle söz etmeme aldanmayın tiyatro hala ana hakim içinde dünyada ve Türkiye'de benim psikolojizm e, demeyi sevdiğim ve oyun kişisine sanki kurmacanın araçlarından biri değilmiş de gerçek bir insanmış muamelesi e, yapmayı içeren bu yaklaşım hala bir ölçüde kabul görmeye devam ediyor. Bunun öbür ucunda tiyatroyu karakter üzerine değil, eylem üzerine, bir iç üzerine değil görülebilir bir dış üzerine ve salt yüzden ve sesten oluşan bir oyuncunun ruh hali üzerine değil de bedendeki temsiline yerleştiren daha maddeci, daha tiyatral yaklaşımları koyabiliriz sanırım. Şimdi bu işin pratik yanıydı. Kalan süremde de tiyatro teorisi içinden bir kişisel deneyimden söz edeyim istedim. 2003 yılında Freud'un tekinsizlik kavramını Sevin Bruan'ın sahibinin sesi oyununa uygulayıp tekinsiz teatralilik diye bir kavram üretmiştim. Sonra da 2005 yılında bu kez sahne dışı kavramı üzerine çalışırken Beket'ten örnekler vererek tiyatrodaki sahne dışı fikrinin tekinsizlik kavramı ile bağını göstermeye çalışmıştım. Her iki çalışmada online olarak ulaşılabilir durumda. O yüzden çok hızlı bir giriş ve çıkış yapacağım mesele. Tekinsizlik kavramı. Evet, Freudiyen bir kavram. 1919 tarihli bir bildirisinde ilk kez karşılaşıyoruz ve korkunun kaynağı olarak gösteriyor Freud bu kavramı. Ama kavram zaman içinde gelişerek Deleuze'n, Deridan'ın da katkılarıyla eleştirel dilin kavramlarından biri haline geliyor. Deleuze ve Gattari'nin minor edebiyat teorisi de Deridan'ın hantoloji adını verdiği ve İzleri sürüp hayalet avcılığı yaptığı okuma yönteminin de kaynağı bu kavram. Şimdi ne demek bu? Freud bu bildiride tanımı geliştirirken Schelling'den yararlanıyor. Unheimlich Almancası. Şöyle tanımlamış Schelling, sır olarak ya da örtülük alması gerektiği halde açığa çıkmış her şeydir diyor. Freud bu tanımı alıyor ve kendi terminolojisi içinde bastırılmış olanın geri dönüşü diye formülleştiriyor yeniden. Bu genişlemiş Freudian formüldeki geri dönüşün ima ettiği gibi açığa çıkan şey tanıdıktır. Madem ki geri gelmiştir, öteden beri bilinmektedir. Olağan şartlarda karşılaşıldığında herhangi bir ürküntü yaratması beklenmez. Ancak bastırılmış olmasının bir sonucu olarak yeniden ortaya çıktığında tuhaflaşmış, anlaşılmaz biçimde yabancılaşmıştır. Ve bu nedenle de karşılaşıldığında kuşku, endişe ve belirsizlik yaratır. Şimdi ben bu kavram üzerine çalışırken Bilal Bağana'nın hayaletlerle uğraştığı, azınlıkların oturduğu mahallesini kundaklama girişimini anlatan oyununa uygulamıştım Sevim Buran Ve bu sayede de başka yerlere de uyarlanabilecek bir tekinsiz teatrallik kavramı gelişebilmişti. İkinci kez meseleye baktığımda da bu kez kavramı sahne dışı fikriyle buluşturmaya çalışıyordum ve Beni çok heyecanlandıran sonuçlara ulaşmıştım o zaman da. Çünkü sahne dışı e, görme üzerine kurulu bir ifade biçiminin, tiyatronun yani, hikayesinin seyirci tarafından görülmeyen içeriği anlamına gelir. O zaman orada olmuş ve şimdi sahne üzerine sesle, sözle getirilen bakışımıza açılmamış bir içerik demek o. O çalışmayı yaparken de fark ettim ki sahne dışı başlı başına bir tekinsizlik kaynağı. Hikayenin geçmişi orada, sahne dışında. Demek ki hikayenin ve içindeki karakterlerin bilinç dışına attıkları da orada. Öyleyse oradan sızıp sahneye gelen her şey biraz da bastırılanın geri dönüşü gibi. Ama tekil oyunlarda kalmayıp fikri biraz genişlettiğimde tiyatro tarihi boyunca, işte yasalar, ahlaki kodlar, konvansiyonlar, ideolojik nedenlerle tiyatronun göstermekten imtina ettiği her şeyin o büyük harflerle yazılmış tiyatronun bastırdıklarını gömdüğü bilinç dışı içeriği kurduğunu düşünmüştüm. Öyleyse bir bakıma sahne dışını, tiyatronun bilinç dışı olarak görmek mümkündü ve öyleyse o sahne dışı ya da bilinç dışı içeriye ait herhangi bir şeyi görünür kılmak uzun zamandır toprak altında gömülü alan bir şeyin kazılıp çıkarılması gibidir. Gömülü almak onu tanınmaz ve rahatsız edici kılmıştır. Sahne dışı kavramına tekinsizlik kavramıyla yaklaşmak bu teorik çerçeveyi ve yeni kavramsallaştırmaları mümkün kılabilmiştir. Bunu da belki tiyatro araştırmaları alanında çalışanlara bir fikir verir ümidiyle burada sizlerle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.